Muhterem efendim, peygamberane bir iman ve azim, peygamberane bir tavır ve hassasiyet içinde bulunmanın gerekli olduğunu ifade buyuruyorsunuz. Her insanın bu hususiyetlere sahip olması mümkün müdür? Bunlara talip olanlar nelere dikkat etmelidir? Hemen kestirmeden diyeyim yani peygamberane azim, peygamberane kararlılık, peygamberane irade, peygamberane tavır çoğaltabilirsiniz. Peygamberane tüvercüh, peygamberane kararlılık. Bunlar her insana müyesser olmaz biraz. 24. sözdeki o karakterler, tabiatlar, Cenab-ı Hakk'ın belli bir çerçeve içine alması meselesi bunlar birer esassa şayet insan kendi tabiatının sınırlarını aşamaz. Tabiat sınırları insan için aşılmayan birer serhat gibidir. Dolayısıyla onun aşı kemalatı da o sınırlar içindedir, o sınırlar içinde müteahil etmek lazım. Yani o da yükselir. O da gökler diyelim yani. Göklere doğru bir noktaya ulaşabilir. Fakat kendi Kemal adına kadar gidebilir. Dolayısıyla biz onu söylerken bir kere başta izafi diyoruz yani o. İzafi bir peygamberen azim, izafi bir peygamberane kararlılık, izafi bir peygamberane irade, izafi bir peygamberane bir teveccüh diyoruz. Bu meselenin bir yani yani. Herkes bilmesi lazım ki benim istidadım bu meselenin neresine kadar yetiyorsa, yeterliyse ben ancak oraya kadar olabilirim. Burada da yine antropanantik bir şey arz edeyim. İnsan öyle oldum, ben ettim falan dediği zaman bulandırmış olur işi. Hiç ben dememesi lazım insan. Bütün mazhariyetlerine rağmen hep sen demesi lazım. Sen demesi lazım ki kendisine de sen densin. Kendisine sen demesinin önünü alan en habis bendir. Ben diyene katiyen sen denmez. Bu insanlar arasında da böyledir. Allah'la insan münasebetleri açısından da böyledir. Ben nefret ettirir insanlar. İnsanlar da temfir uyardığı gibi Allah'la münasebetinde, Allah'la bir yerde dururken muhatip ve muhatap, mütekellim veya muhatap orada sen ben olmaması lazım. Sen eğer kendini bir şekilde ifade ediyorsan orada hangi kalıp içindeysen ona göre ifade etmen lazım. Ne habudu, ne istiino. Bahtına düştüm, sana kul oldum diyorsun. Onu da götüremem ya ben. Yardımı senden istiyorum. İşte orada hiçli ilan vardır. Bu orada sene düğümlenme vardır. Yani sen diyorsun sadece. Evet, ben dediğin yerde, orada o senin yüzüne çarpılır yani. Katiyen sen demezler. İnsanlar arasında da böyledir. İstiskal edilir o. Evet, onu da diyelim yani. Dolayısıyla yani insan filan onu duymalı, hissetmeli, bilmeli. İnsan hiç görmemeli onu. Onları hiç görmemeli. Onları başka şekilde yorumlamalı. Yani mesela gördüm ki ben diyelim, mesela rüya diyeyim yani bizim gibiler. Hakikatta öyle şeyler görmezler ama rüyada görebilirler. Gördüm ki ben, Efendimiz elimden tuttu benim. Mina'da dolaştırdı, Müzelfe'de dolaştırdı, Arafat'ta dolaştırdı. Gitti, sahabinin içine kattı, sonra da hepimizi Kabe'nin içine doldurdu. Ne güzel şeyler burada. Ben buna başka bir mahmil, başka bir yorum aramalıyım. Acaba buraya girmem nedir yani, Kabe'nin içine girmem nedir yani bu tevhili hadis açısından? Bu bir sukut mudur yani, bir düşme midir? Belki de öyledir. Mesela hadis-i şeriflerde eğer kabe yaklaşma, Kabe'nin içine girme, Allah'la münasebet şeyiyse bu, demek ki ben bir fakirliğe düşeceğim. Bunun manası bu olması lazım. Veya demek ki ben bir belaya maruz kalacağım. Çünkü Allah'a yakın olan belaya maruz kalır. Diyelim ki Efendimiz iltifat etti. Öyleyse ben bir faklu zavrete düşeceğim. Sürüm sürüm olacağım demektir. İnsan başka mahmil olmalı. Onları katiyen bir paye gibi görmemeli. Bu meselenin bir yanı. Fakat burada bir istisnai durum var. Bu türlü durumlar başkalarına aitse şayet. Başkaları anlatıyorsa ben böyle bir şey gördüm. Veya siz başkaları hakkında görüyorsanız, onlar hakkında üstünü zannetmek lazım. Allahu Alem, ya iyidir bu insan veya iyiliğe çağrılıyor. Veya iyiliğe namzet gibi görülüyor. Onun tabiatı da bu meseleleri dinlemeye müsaitse onu anlatmak lazım. Yoksa o meseleyi taşıyamayacak kadar eğer, kanı arabası gibi bir şey varsa, ona bir kamyona yükleyeceğini yükleri yüklememek lazım. Hadisin ifadesiyle boynunu kırarsınız onun. Orada da üslub açısından temkinli olmak lazım. Bu açıdan yani peygambere nazim, kararlılık filan bu izafi şey herkeste belli bir ölçüde kendi aşı kemalatı nispetinde olabilir bunlar. Fakat insan o işin kamilanesine talip olması lazım. Kabiliyetlerini bir yerde münacatta dendiği gibi kabiliyetlerimizi aşkın bize istidatlar ver diyeceksin. İstersen sen benim fıtratımı değiştirebilirsin. İstersen benim müşahede ufkum, duyma ufkum, zevk ufkum bu mevzuda, inşirah ufkum, açılım ufkum şuraya kadar gidiyor. Fakat sen onu değiştirebilirsin. Yükseliyorum, yükseliyorum. Ya işte ağrı dağı kadar veya palandöken tepeleri kadar veya ulu dağı kadar. Ama sen istesen Everest tepesi kadar da ben yükseltebilirsin. Lut gölü kadar da derinleştirebilirsin beni. Diyebilirsin yani. Dilerse Allah senin mahiyetini değiştirir. Bir yanı bu yanı var. İkinci yanı da şu. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır yani. Seni bir ölçüde yapılabileni yapmanın yanı başında niyetinle mükafatlandırırlar. Yapabildiğini kendini zorlayarak, göbeğini çatlatarak, şakaklarını zonklatarak yapıyorsan şayet yapmadıklarını, defterini yapılmış işler hanesine yazarlar yapamadıklarını. Bunu teyit eden çok hadis-i şerifler var. Bilirsiniz. Baçıdan insan işin alasına talip olmalı. Selat-ı selamlarda Üstad Hazret'e eski dönem itibariyle sorguluyor. Bir de diyor aksel gayet diyor. Ama kendisi namazların sonunda okuduğu Selat-ı selamda aksel gayet diyor mu demiyor mu? Aksel gayet ne demek? Yani insanın düşünebileceği, tasavvur edebileceği, gayeyi hayal olarak hatırlayabileceği, şekillendirebileceği şeylerin en kusvası, nihayeti, müntehası demek. Sonu, zirvesi, ötesi olmayan, tabiri diğerle cismani varlığı, cismani olmayan varlıklardan ayıran ufka ulaşması demektir. Şimdi böyle olunca bu imkansız gibi ama biz diyoruz. Neden diyoruz? Allah dilerse ulaştırır oraya. Onun bileceği şeydir. Ama benim tabiatım müsait değil. Onun yarısına kadar gidiyor. Ben Allah'ın bana verdiği bütün imkanları kullanıyorum diyelim. Ancak oraya kadar gidiyorum. E orada bir boşluk oluyor. Ben de arzu ediyorum o da da olsun. Allah niyetime göre orayı doldurabilir. Onun için insan peygamberane azmin, kararlılığın, teveccühün, nazarın, iradenin tamamiyetini düşünmesi lazım. Allah'ım ben o tamamını istiyorum. Peygamberlik isteme demek değildir yani. Evsafı enbiyayı isteme demek, hususiyeti enbiyayı isteme demektir. Onlar kadar mukavemet, onlar kadar canlılık, onlar kadar kendini nefyetme, kendini sıfırlama, ben dememe, hususiyetleriyle serfiraz olma. Hiçbiri ben dememiştir. Ben demişlerdir, tıpkı İyâken Abdü ve İyâken Estayin'de olduğu gibi. Sizin gibi bir insanım. İnsanlardan bir insanım. İşte orada demişlerdi. Husiyetim yok. Sizden farklı bir yanım yok. Farklı görmem, farklı duymam, farklı anlamam. Ancak Allah bana farklı şeyler ilham ederse, vahiy ederse ben onları söylerim, size anlatırım diyor. Hususiyet, mümtaziyet, faikiyet Cenab-ı zamanı belli değil. Fevkalade de onlara ihsan edeceği ekstra lütuflara bağlı. Yani onun ötesinde. Tabi hale, daimi hale, mütemadi hale gelince sizin gibi ''Hene beşerum mislukum'' diyor. ''Sizin gibi mi insanım ben de'' diyor. Öyle diyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de mükerren bu ifade ediliyor. Dolayısıyla öyle bir yerde sadece yani kendilerini nefyettikleri, ettikleri, sıfırladıkları Tasvir saadetinde sadece ben demişler. Meseleyi sıfıra bağlama yolunda ben demişler. Onun dışında ben anlarım, ben duyarım, ben ederim. Bunlar temfir edici şeylerdir. İnsanların nefret ettiği bir şeyden Allah da hoşlanmaz. Melaike-i hoşlanmaz. Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde böyle bir ses, böyle bir soluk duyuyorsak gavurlara aittir o. Biri Karun'a ait, biri de Meçhul Ahkaf suresinde başka bir gavru ait. Ben demek. Hocam, sahabe efendilerimiz Peygamberane bir azim ve tavır sergilemişlerdir diyebilir miyiz? Peygamberane bir azmi zaten arıyorsanız o mucizevi cemaati aramak lazım. Yani eski devirlerde gelselerdi bunu rahatlıkla... Söylüyorum ben. Bir vebalı olmayacağı mülazası var içimde. Hz. Ebu Bekir bir peygamber olurdu. Ömer de peygamber olurdu. Osman da peygamber olurdu. Ali de peygamber olurdu. Ama enbiya-i zam onun fazileti itibariyle onlardan faziletlidirler. Fakat o Rashid Halifeler Efendimiz, sonra Haşere-i Efendilerimiz, sonra o fütahat-ı İslamiye, maddi manevi fütahat-ı İslamiye'de çok önemli misyonler da etmiş insanlar hususi fazilette pek çok ben İsrail peygamberleriyle at başadırlar. Bu hadis gerçi zayıftır ama manası doğrudur. Mülemma ümmeti ki enbiya ve İsrail. Evet İmam-ı Gazali'nin vardır burada. İmam-ı Gazali Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi deniyor ki Miraç'ta Hazreti Musa diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Zayıf menkübe, sen böyle demişsin, ulema ve ümmetki ayben ben İsrail demiş nasıl olur yani peygamberler hususi donanımla gönderilmiş hususi insanlardır diyor. Efendimiz de, sallallahu aleyhi sellem, orada kavli cevap vermedi. İmam Gazali Hazretleri'nin ruhaniyeti orada temsil ediyor, ona işaret ediyor miraçta diyor cevap versin sana. Senin adın ne diyor diyor benim adım Muhammed babamın adı Ahmet onunki yine Muhammed Öbürü yine Ahmet diyor sayıyor yedi deresini sayıyoruzdur ben diyor sadece sana senin adını sordum diyor e diyor Cenab-ı Hak sana turda dedi ki mafiyemin iki kale sendedin kaleyi asay etvek kavaleha avuşu be alağanemiy ne gereği vardı ya Musa bunları hepsini söyledin. Orada huzur-u Rabbi alamin de ben onunla aramdaki muhavere uzasın diye söyledim." diyor. Allah huzurunda muhavereyi uzatmış bir peygamberle muharebe verem uzasın diye söyledim ben." diyor. Evet, diyor. Ben orada olsaydım sadak derdim. Raşid halifeler efendilerimiz başta olmak üzere geçmiş devirde zaten efendimiz bir hadis-i şerifinde yani ömer peygamber olurdu diyor. Hazreti Ebu Bekir evleviyet dolu. Çünkü ehl sünnetin genel kanaati hilafetteki sıraya göre yani. O kanaati teyit eden önemli bir imam, İmam Rabbani katiyen değer hilafet sırasına göredir diyor. E onlar, onların hepsi enbiya olabilirlerdi. Demek ki yani hususi fazilette onlar da zirvelerle tayaran eden tavuslar her şeyleriyle. Çok hususi insanlar. Allah o kapıyı kapamamış. Siz onlara da yine derseniz ki umumun fazilette Ashab-ı Kiram'a yetişilemez. Fakat onlardan sonra gelenler öyle İmam-ı Kazali gibi diyelim, Şah-ı Yeylan'ı gibi, Hazreti Vediü Zaman gibi, Abdül Hasan-ı gibi, Şeykul ül Harrani gibi, Akil ve gibi, kim bilir Muhammed Bavud'un Nakşibendi gibi, hasan şah Azeli gibi, Ahmet Vedevi gibi, Ahmet Fuhay gibi kimseler hüssü fazilette onlarla başı olabilirler. Ve yine bilemediğimiz işte hani Esvedin, Yezidin, Nakayi gibi kimseler, İbrahim Ethem gibi kimseler, Cüneydi, Bağdadi gibi kimseler, önemli insanlar. Bu seviyeyi ihraz etmiş olabilirler. Çok hususi. Çok değişik sözler söylüyorlar. İsterse o şey, Ebu Said, Muasırı, İmr Hasan'ın Karakani'nin, isterse o, sözlerine, konuşmalarına bakınca çok derin anlamıyor insanda dediklerini. Anlamıyor insanda dediklerini. Zahir sözlerine bakarsanız çok müthiş yani talale sayabileceğiniz iltibaslar. Fakat durdukları yere göre laflar ediyorlar farklı. Adam Kabe'ye giderken diyor, ki buraya geldin diyor. Evet, sen Kabe'yi ziyaret etmiş gibi oldun beni ziyaret edince diyor. ziyatı var. Çünkü bir şey var. Halk gider Kabe'yi ziyaret ederler. Kabe, halk içinde, gerçek insan kimse onu tavaf eder. Hakikaten Kabe. Evet. Şimdi bu insanlar demek çok yüksek uçan insanlar. Uzun soluklu insanlar. Yetişmek bunlara zor. Fakat insanın azminin o istikameti olması, arz ettiğim gibi Boşluklar niyetle doldurulabilir Allah. Onu da onlarla harç eder. allah Alem. <gülüyor>